Üç Esas adlı, kıymetli ve çok ihtiyacımız olan, içindeki ilme ve o ilimle amel etmeye çok ihtiyacımız olan bu Risale'nin, kitapçığın şerhine devam ediyoruz. Onu okuyup açıklamaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bu kitabın üçüncü aslı olan Marifetu Nebiyikum Muhammedun ya da Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. marifet-i Nebi'niz kom Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Dinin 3 tane temel asli esası var. Bunlardan da kul kabre girdiğinde sorguya çekilecek. Kulun Rabbini bilmesi, dinini bilmesi ve peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmesi. Bundan önceki bölümlerde bizler bu 2 esası, 2 aslını aldık, tafsil ile zikrettik. İlim mehlinen Mekkiler yaptık. Bugün ise üçüncü asla başlıyoruz, üçüncü esasa başlıyoruz. O da allah Teala'nın yeryüzüne Hatem-ül Enbiya olarak, peygamberlerin sonuncusu olarak gönderdiği, alemlere rahmet olarak gönderdiği, bizlerin içinden seçerek gönderdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bilinmesi. Tabi bu üçüncü asıl, üçüncü esas O kadar önemli ki bu üçüncü asıl ve esası iyi bildikçe birinci asıl ve ikinci asıl bunun bilinmesine bağlı olarak iyi bilinir. Yani bizler Rabbimizi neyle bildik? Kiminle tanıdık? Peygamber, Peygamber sallallahu aleyhi ve ile tanıdık. Bizler dinimizi neyle öğrendik, neyle bildik? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle bildik, sünnetiyle öğrendik. Onun için bu üçüncü asıl, üçüncü esas Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bilinmesi, tanınması ve bundan neyi kastettiğimiz e, dinde çok önemli bir yere sahip. Dinde çok önemli bir yere sahip. Bu sebeple Muhammed bin Abdullah rahimahullah bu kitabında, bu üçüncü asıl olarak bu konuyu zikretmiş. Biz de bu konuyu inşallah alacağız. Diyor ki, El aslus salifu ma'rifetu nebiyikum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, e, İbnül Kayyim rahimahullah... اِتْتِرَارُ الْعِبَادِ فَوْقَ كُلِّ دَرُورَةٍ اِلَى مَعْرِفَةٍ رُسُولٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor, mahlukatın, insanlığın, Allah'ın Resulünü tanımaya muhtaciyeti vardır. Son derece ihtiyacı vardır. وَمَا جَاءَ بِهِ Getirdiği şeyleri bilmek zorundadır. İnsanlığın bu dünyadaki saadeti için ve ahiret saadeti için bu peygamberin tanınması lazım. Bu peygamberin getirdiği dinin iyi bilinmesi lazım. ve tasdik ve ma ga behi ve tasdikihi فيما أخبر hadar verdiği şeylerde peygamberi tasdik etmesi lazım. İtaati فيما أمر itaat etti eee emretti şeylere de yapması gereken itaat etmek gerekiyor. İnsanlığın başka bir çıkış yolu yok. Yani insanlığın başka bir çıkış yolu muhakkak bu peygamberlere iman edilmesi lazım. Şeyhül İslam İbn Taymiye rahimahullah da diyor ki: "فالنُفُوسُ أَحْوَجُ إِلَى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 Çünkü diyor yemek ve içecek dünyada elden giderse, bir insan yemek ve içeceğini dünyada kaybederse ne olur? Ölür. Ve zâke hasal fâtehâsalel azab. Ama diyor peygamberi bilmemek, ama e, peygamberin getirdiğine tabi olmamak, ama peygamberin getirdiğine tabi olmamak, ise onu bunu, bunu bilmemek ile azap olurdu. İnsan azabı hak eder. Yani çok büyük bir söz. Bugün insanlığın içinde yaşamış olduğu her türlü çıkmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmemek, onun getirdiği dini iyi anlamamaktan kaynaklanıyor. Diyor ki müellif rahimahullah, Huva Muhammed İbni Abdillah İbni Abdil Muttalib İbni Haşim. Yani öncelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bilmek deyince aklına gelmesi lazım? Bir, ismini bileceğiz. Muhammed İbnu Abdillah ibni Abdülmuttalib İbni Haşim. En az bileceğiniz bunlar olması lazım. Dedesi, dedesinin babası. Soyunu bileceğiz. Yaşı kaç yaşına kadar yaşadı? Kaç yaşında peygamberlik geldi? Peygamberlik kaç yıl sürdü? İlk gelen nübüvvet emri neydi? İlk gelen risalet emri neydi? Gönderilmiş olduğu en önemli mesaj, en önemli davet ettiği şey nedir? Bunların hepsini ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Yani peygamberi tanımak demek böyle bir tanımak. Yoksa öyle belli bir günlerde, senede bir defa müzik eşliğinde, koro halinde ilahiler söylemek, dükkanına gelen müşterilere gül dağıtmak, Kutlu doğum haftası diye haftalar ihdas edip dinde ortaya çıkarıp peygamberi sene de haftada bir kere sıkış, sevgisini haftaya bir kere sıkıştırıp Allah Resulü'nün bizatihi kendisine razı olmadığı işlerle bunları yapmak ile peygamber ne olmaz? Bilinmez, tanınmaz, ona tabi olunmaz. Bugün insanlar gidiyorsunuz bazen alışverişe, markete, müzik çalıyor bangıl bangıl kocaman market. Orada kapıya bir tane de açık saçlı bir kız koymuşlar. Bakıyorsunuz gül dağıtıyor. Niye bugün? Ya Bugün peygamberin neymiş? Doğum günüymüş. Böyle kendini insanlar ne zannediyor? Yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, takip eden, tabi olan bir ümmet zannediyor. Peygamberimize tabi olmak böyle ucuz şeylerle olmaz. Desen ki söylemekin peygamberin babasının adını birçok insan bile Muhammed i̇bn Abdullah Abdillah, Abdil Abdilmuttalib, İbni Haşim, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi nereden geliyor? Haşim oğullarından. Haşim oğulları nereden? Kureşten. Bu Haşim, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın büyük dedesi Haşim. E, hacılara yemek yapıp yemek dağıtan, eti parçalayarak, e, yufkayı parçalayarak, tirid diye bizim Türkiye'de bilinen, Arapların da Ferid Araplar bu Tirit'e ne diyorlar? Ferit diyorlar. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar Ayşe'nin şeyi nedir? Yani e, üstünlüğü fazileti nedir diye sorulunca Peygamber diyor ki Ayşe'nin fazileti Tirit'in diyor diğer yemeklere olan fazileti gibidir. Yani diğer kadınlara Ayşe'nin üstünlüğü böyledir diyor radıyallahu anha. Tirit Araplarda sevilen bir yemek. Bu Haşim e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesi Haşim e, soylu bir adam Ve e, hacılara ikramı seven bir adam. Biliyorsunuz Mekkeli, Mekkeli müşrikler, cahil müşrikler e, hacılara ne yaparlardı? Sikaya ve rifade. sikaye ne demek? Hacılara içirmek. Su ikram ederler, zemzem ikram ederler. Rifade, yatacak kalacak yer ne yapmak? Tahsis etmek. Bunların karşılığında hiçbir para almıyorlardı. Mekkeli müşrikler bunları ne yapıyorlar? Allah'ın evine misafir gelen adam, insanlara hacılara Hizmet için yapıyorlardı. Yani Peygamber Aleyhisselatü dedeleri böyle bir aile, cömert. Haşimlenmesinin denmesinin sebebi de dedesinin nedeni Haşim denmesinin Haşim, Arapça'da e, parçalamak, bölmek anlamına geliyor. Eti parçalattığı için, e, insanlara trit yemeği yapıp dağıttığı için kendisine ne vermiş? Parçalayan e, ismi verilmiş. Bunun adı e, Haşim. Bu ne yapardı? Bu adamın asıl adı diyor ki Amr. Haşim'in asıl adı neydi? Amr. lakabı Haşim. Haşim'in lakabı, lakabı Haşim. Haşim, Peygamber'in Öğretim Selam'ın dedesi, tacir, tüccar bir adam. Mekkeli müşriklerde biliyorsunuz ticaret meşhur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu nimeti Mekkeli müşriklere ne yapıyor? Zikrediyor. Rihle teşritai ve sahif. Yaz, Kış ve yaz yolculukları. Kış ve yaz yolculukları. Kış yolculukları nereye yapılıyordu? Kışın yolculuk Yemen'e yapılıyordu. Niye? Çünkü Mekke'de kış olduğu zaman Yemen'de hava ne? Bahar. Daha sıcak. Yaz olduğu zaman Mekke'de hava sıcak olduğu zaman bu saat ticaret nereye gidiyordu? Şam'a. Çünkü Şam Mekke'ye göre biraz daha serin. Bu Haşim bir yaz vakti Şam'a doğru giderken Medine'ye uğruyor. Medine'ye oluyor. Medine'de konaklıyor. Orada Neccar bin Adi. Neccar oğulları. Peygamberimizin ne tarafı oluyor bunlar? Anne tarafı, dayı tarafı oluyor. Neccar bin Adi kabilesinden Amr bin Zeyde misafir oluyor. Peygamberimizin büyük dedesi. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'yle alakalı bir neyi var? Bağı var. Yani dayı tarafı Medine'den. Baba tarafı Mekke'den ve soylu bir aile. Ama maalesef yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dedeleri bu kadar soylu olmasına rağmen asil olmalarına rağmen, bu kadar cömert olmalarına rağmen, bu insanlara ne peygamberin dedesi olmak, ne babası olmak, ne amcası olmak fayda vermiyor. Bu insanlar tevhid dini üzerine ne yapmıyorlar? Ölmüyorlar. Bu insanlar allah Teala'ya şirk koşarak, ortak koşarak gittikleri için bu dünyadan ne olarak ayrılıyorlar? Müşrik olarak ayırılırlar. Buna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babası da dahil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi beyanıyla, kendi verdiği haber ile. Halbuki yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya göz açmadan babası ne yapıyor? Vefat ediyor. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem babası şirk üzere ölüyor. Mekkeli müşriklerin asıl itikad ettikleri inandıkları din neydi? Şirk. Allah ile kendileri aralarına aracılar koyup ibadetleri bu aracılara yapmak diye. Haşim Medine'ye uğrayıp Medine'de e, Amr bin Zeyd'e konuk oluyor. Amr bin Zeyd'in kızı e, Selma'yı görüyor ve onunla e, evleniyor. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük nenesi de ne adı? Selma. Kadın hamile kalıyor ve Haşim tabii yolculuğa e, çıkıyor. Haşim yolculuğu Medine'den devam ediyor. Haşim'in hanımı hamile kalıp çocuğunu doğuruyor. Doğan çocuğun adı e, nedir? E, Doğan çocuğun adı Muttalip. Muttalip, Muttalip. Ha, dedesi. Muttalip. E, Abdullah bin Abdülmuttalip. Muttalip amcası. Abdülmuttalip e, peygamberimizin dedesi. Doğan çocuğun adı ne? Abdülmuttalip. Tabi Abdülmuttalip e, adı bunun adı Abdülmuttalip değil. Yani peygamberimizin dedesinin adı öz dedesinin adı. Yani babasının babasının adı biz Abdülmuttalip diye biliyoruz. Halbuki Abdülmuttalip onun bir lakabı. Ne demek Abdülmuttalip? Muttalip'in kölesi. Muttalip'in kölesi. Niye? Peygamberimizin bu Medine'de doğan dedesine Muttalib'in kölesi <gülüyor> denmiş. Şundan dolayı denmiş. Şey vefat edince, Peygamberimizin büyük dedesi vefat edince, Haşim, ee, bu Abdülmuttalip diye bilinen öz dedesi, Medine'de belli bir yaşa geldikten sonra, 8 yaşına geliyor, amcası Muttalip, kim bu Muttalip? Peygamberimizin dedesinin amcası. Yani Haşim'in Haşim kardeşi. Yani biz ikinci kuşaktan, yukarıdaki ikinci kuşaktan bahsediyoruz. Haşim vefat etti. Selma ile evlendi. Selma çocuğu doğurdu. Medine'de 8 yaşına kadar büyüdü. Haşim tabii ölmüştü. Haşim'in kardeşi Muttalip. Bu doğan 7-8 yaşına gelen çocuğu ne yapıyor? Mekke'ye getiriyor. Mekke'ye getirirken de insanlar bakıyorlar yolculukta. Kapkara bir çocuk. Yolculuk etkilemiş ondan sonra. Diyorlar ki bu Abdülmuttalib'in neyi? Kölesi. Abdülmuttalib'in kölesi diye ne oluyor? Köle. Muttalib'in kölesi. Bu Muttalib'in kölesi. Yani Abdülmuttalib oluyor. Halbuki Peygamberimizin öz dedesinin adı Şeybe. Şeybe. şeybe, yani şeybe. Ancak e, Şeybe oğulları değil. Adamın adı Şeybe. Dedesinin adı. Ama amcası Muttalib. Onu Mekke'ye sokarken arkasında getirdiği için insanlar onu ne olarak yapıyorlar? vasfediyor. Abdülmuttalip. Abdülmuttalip de çok şerefli bir adam. Yani bu Medine doğumlu Haşim'in oğlu Abdülmuttalip Peygamberimizin dedesi çok şerefli bir adam. Kıymetli bir adam Mekke'de. Ee, Mekke'deki zemzem kuyusunu rüyasında görerek tekrardan ne yapıyor? Açtırıyor. Ve fil e, hadisesi develer, e, filler e, Yemen'den Mekke'ye Kabe yıkmaya yönelirken o dönemde Abdülmuttalip yani o kabilede lider, öncü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan iki ay önce yaşanıyor bir fil hadisesi. Yani Abdülmuttalip'in döneminde iki tane önemli olay yaşanıyor. Zemzem olayı ve fil vakası, fil olayı. Bu Abdülmuttalip'in erkek çocuğu yok. Allah-u Teala'ya dua ediyor. Mekkeli müşriklerin allah Teala'ya bir inancı var. Diyorlar ki yaratan bir yaratıcı vardır. Allah vardır. Bizlere rızık veren odur. Diyerek allah Teala'nın varlığına inanıyorlar. Ancak Allah-u Teala'ya ortak koşuyorlar. Bu Abdülmuttalip, peygamberimizin dedesi çocuk allah Teala ona çocuk verirse bir tanesini kurban etmeye adak ediyor. Allah-u Teala'ya adakta bulunuyor. Ve allah Teala'nın takdiri Abdülmuttalip'in kaç tane çocuğu oluyor? 10 tane çocuğu oluyor. Kura çekiyorlar. Sürekli e, evet. Abdullah çıkıyor. Kim bu Abdullah? Allah Resulü'nün babası. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem babası. Hep kura'da o çıkıyor. bu çıkıyor. Tabi ne yapacaklar? Sonra birisi akıl veriyor Abdülmuttalip. Diyorlar ki sen bu çocuğun yerine ne yap? Deve kes. 100 tane deve. 100 tane devek edecek Abdullah Neye karşılık olarak Abdullah'a karşılık olarak. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin... babası bu şekilde ne yapıyor? Kurban edilmekten Mekke'ye götürülüp Kabe'ye götürülüp kurban edilmekten kurtuluyor. Aynı kim gibi? İsmail. Büyük dedesi İsmail gibi. Yani İbrahim aleyhisselam'dan sonra ...İshak o İsmail var. İsmail'in soyundan kim geliyor? Tabi peygamberimiz geliyor yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. İsa'nın soyundan da diğer peygamberler geliyor. Bütün peygamberler kimin soyundan gelmekte? İbrahim'den sonra İbrahim aleyhisselamın soyundan gelmekte. Ee, bazı rivayetler var. İlim ehli ona zayıf diyor. Ee, rivayette ben iki kurban edilen edilecek olan e, kişinin oğluyum. Rivayette. Niye? Çünkü birisi İsmail birisi de Abdullah, hadisin manası doğru ama hadis senet olarak sahih değil. değil. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ailenin çocuğu, oğlu Abdullah e, bu şekilde ne yapıyor? E, kurtuluyor ve ardından Abdullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin annesi ile evleniyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ee Daha doğmadan, dünyaya gelmeden... ...Peygamberimizin babası vefat ediyor. Abdullah da dedeleri gibi... ...Peygamberimizin babası da dedeleri gibi tacir. Babası Abdülmuttalip onu nereye gönderiyor? Şam'a, ticarete gönderiyor. Ne yapsın? Orada ticaret yapsın. diye. Orada Şam'ın dönüşünde Medine'de ne yapıyor? E vefat ediyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...ne olarak dünyaya geldi... E, ...yetim olarak... ...dünyaya e, geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu şekilde... E, ...hayata gözlerini... ...yetim olarak açıyor. İşte bunu bilmemiz lazım. Çoluğumuza çocuğumuza... ...en kısa şekliyle... ...Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin... E, ...ailesini ve doğumunu... ...bu şekilde anlatmamız lazım. Yani çocuğumuza sorduğumuz zaman... ...kimdir... Hatemül Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu. Muhammed, İbnu Abdillah, İbni Abdülmuttalip, İbni Haşim. Haşim kimdir? Abdülmuttalip kimdir? Absullah kimdir? Bunu bileceğiz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri birçok ismi var. Bunların en şereflisi, en kıymetlisi nedir? Muhammed'dir. Muhammed ne demek? Övülen. Övülen demek. Sena edilen Ee, anlamına e, Geliyor geliyor. Muallif Allah diyor ki O Muhammed ibnu Abdullah ibnu Abdulmuttalib ibnu Hashim ve Hashim min Kureyş. Hashim hangi kabileden? Kureyş. Kureyş'ten. Ve Kureyş minel Arab. Kureyş Araplardan. Ve'l Arabu Araplar kimden geliyor? Sorularak min zurriyeti İsmail İbni İbrahim el -Khalil. Halil. Halil İbrahim'in soyundan geliyorlar. Tabii şerefli bir soy. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ama soy tek başına hiçbir şey ifade etmez. Eğer orada amel Yok. yoksa ne bilir? Ne buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam? <Sessizlik> Men battı abihi ameluhu, lem yusri' bihi nesebu. Bu ve la Arapça atasözü olarak da geçmiş. Bu bir hadistir, sahih hadistir. Eee zannederim rivayet Buhari'de geçiyor. Men battı abihi ameluhu. Ameli <Sessizlik> kişiyi Kendisini yavaşlatan kimsenin lem yusri bihe nesebuhu nesebi soyu yapmaz hızlandırmaz koşturmaz. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Ameli kendini yavaşlatan adamı soyu sopuna yapmaz hızlandırmaz öne geçirmez. Yani bizim memleketimizde bugün biz seyidiz deyip böyle gezen birçok insan var. Bakıyorsun ki adam sakalsız elinde sigara namaz bile kılmıyor. Bu seyitliğin ona hiçbir faydası yok. yok. Hiç i̇man eden bir insan olsa biz o kimseyi hem iman ettiğinden dolayı severiz. iman kardeşliğinden dolayı. Hem de peygamberin soyundan gelen bir insan olduğu için onu ne yaparız? Evet. Severiz. Bunun ötesinde bu kimseye özel bir üstünlük bu adama bir işte ee, Allah ile kendi insanların arasında bir aracı ee, ne yapılmaz? Kılınmaz, edinilmez. Aleyhi ve ala nebiyyine efdalus salatu ve selam. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a ve ala nebiyyine Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne olsun? Eftalus salatu ve selam. Salat ve selamın en eftali olsun. İnşallah bugün Riyad-ı Salim dersimizde zaten ne yapacağız? o hadise gelirsek Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle ile alakalı salat getirmenin ne kadar faziletli olduğunu zikredeceğiz. Ardından e, diyor ki ve lehu minel umri selafun sene kaç sene yaşadı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? 63 sene yaşadı. 63 yaşına kadar yaşadı. Ee, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ne zaman doğdu? Fazartesi günü doğdu. Kendisine sorulduğu zaman diyor ki ben o günde doğdum ve bana o gün vahiy gelmiştir. O gün doğdum ve o gün bana vahiy gelmiştir. Ama tarih olarak hangi ay, ayın hangi ayın kaçıncı günü bu net bir şekilde ne yapmakta? Bilinmemekte. Çünkü yani Allah Resulü Aleyhisselam buna çok önem vermemiş. Ashabına bunu çok vurgulamamış. Kendisi doğum gününü kutlamamış. Yani bugün insanların mevlüt sandiri dediği şeyi yapmamış. Sahabeleri bunu yapmamış. Onun için yani bugün insanların kalkıp dindarlıklarını burada göstermeleri çok büyük bir yanlış ve hata. Yani Peygamber sevgisi burada olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi onun sünnetine bağlılıkta onun getirmiş olduğu tevhidi anlayıp ona davet etmekte olur. Minha erba'une kablen nubuve. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, nübüvvetten önce, peygamberlikten önce yaşamış olduğu bir 40 senelik dönem var. 40 sene. 30 nebiy ve resul. 23 sene ise ne olarak? Nebi ve resul. 23 senenin 13 senesi Mekke'de, 10 senesi Medine'de. Ve Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam nerede vefat etti? Medine'de, eee vefat etti, yaşamış olduğu evde. Nerede yaşamış olduğu ev? Ayşe anamızın evi. Yani bu böyle bizim kısaca Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında bahsedeceğimiz özet. Muhakkak evinizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini okumanız, çocuklarınızla paylaşmanız lazım. Bugün televizyonlarla maalesef söylüyoruz. İnsanlar evlerine televizyonları koymuşlar. Öyle şeyler seyrediliyor. Öyle şeyler konu ediliyor ki artık haya perdesi de kalkmış. Yani o adam bu adamın hanımıyla ilişkiye giriyor. Bu adam onun komşusuyla başka bir ilişkide, bu bundan başka bir halde ve insanlar bunu çoluklarıyla çocuklarıyla artık seyreder hale gelmiş. Ey mübarek, yani otur, sana kabirde sorulacak olan bu peygamberin kim sorusuna hazırlık yap. Otur çoluğunla çocuğunla bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını oku. Güvenilir bir kaynak olacak tabii. Yani bugün piyasada bir sürü kaynak var. Ee, onlara da çok iltifat etmemek lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını güvenilir bir siyer kaynağından evet. evde şöyle oturup okumamız, bitirince bir daha başa dönüp tekrardan tekrarlamamız lazım. Bize okullarda kimlerin anneleri, kimlerin babaları, kimlerin dedeleri öğretildi? Neler anlatılmayacak? Değil mi yani? Tarlalarda koşmalarından bahsedildi, bilmem neler anlatıldı. En ufak ayrıntıya kadar bir şeyler öğretildi. Bizler ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birçok insan desek ki Haşim kimdir? Birçok insan bilmez. Abdülmuttalib'in asıl adı nedir? Birçok insan bilmez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yani Mekke'de kaç sene davet yaptığını birçok insan bilmez. Tabi Mekke'deki bu 13 sene boyunca daveti çok meşakketli geçti. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına ne attılar? Tabi bunu Türkçe'ye işkembe diyorlar da o atılan şey, sele Arapça'da deve doğurduğunda zar yani devenin rahminden çıkan o yavruyu kuşatan o zar var ya o pis bir şey yani. Leş. Pis o. Ha, onu gelip atıyorlar Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdede Secdede bu atılan şey ona bir yapışıyor. Jelatin gibi. Aleyhisselatü Vesselam kalkamıyor ya secdeden. Gelip kızı ne yapıyor onun? Üzerinden alıyor. Ne için bu meşakkat yaşadı Peygamber Aleyhisselam? Aleyhisselatü Vesselam? Halbuki Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki gel. Sen yönel. En güzel kadın istiyorsan en güzel kadını veririm. Para istiyorsan para veririm. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tek şeyi vardı. Gayesi vardı. O da Allah'a ibadet. Yalnızca Allah'a ibadet. Bizler de inşallah bu bölümde, kitabın bu bölümünde Allah bize nasip ederse Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bize eee fırsatımız oldukça ne yapacağız? Bunlara değineceğiz. Evet, burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke Allahumma ve hamdülek eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyk.